İyi günler efendim iyi günler İyi günler ne o Acıvat gözlerin KPSS sonucunu görmüş aday gibi fırladı ha, e, Yok bir fatura gelmiş de ona bakıyordum Aman iyi ha? Neresi iyi Karagöz'üm faturanın iyisi mi olurmuş e, KPSS faturasından iyidir Sorma sorma sonuçlar bazı adaylar için sürpriz olmuştu Bu soruların çalınmasıyla ilgili ne düşünüyorsun peki Karagöz'üm o soruları çalacak kadar zeki olsam KPSS'de işimde. Hani derler ya bu gayrimeşru işleri yapanlar o yaptıkları işe harcadıkları zekayı oturup doğru işlere harca çoktan köşeyi dönerlerdi efendim. Ben de onu diyorum işte ağzım balyesin. Bazı icatlar içinde derler ya tembel insanlar tarafından ortaya çıkmıştır diye. Tabi adam kalkıp açmaya üşendiği için televizyona kumanda yapmış. Üşendiği için iş yapmaya robotlar yapmış. Demek ki tembel insanların da faydalı yönleri varmış. Bence de acıvat. Sen hiç girdin mi KPSS'ye Karagöz'üm? Girdim de işi ilk yarısında tökezledim. Nasıl ilk yarısında? İlkin ne yapıyorsun? Başvuruyorsun. Para yatırıyorsun. Öyle. İşte bu ilk aşamadan geçmek için bazı şeyler şart. Çoğu insan bu ilk aşamada knockout oluyor. Haydi. Nasıl oluyormuş? Tabii. Bak benden... Bundan sonra böyle sınavlara girecekler etiyor. Dinliyor musun? E, dinliyorum dinliyorum. Yanınızda bir adet sandalye, bir adet yedek çamaşır, bir şişe su, midenin çapına göre yiyecek, içecek, adayın tercihine göre kitap ya da müzik çalar şart. Ne bunlar şimdi Karagöz'üm? Hiç anlamadım. Bunlar uzun kuyruklar ve çöken sistem için can kurtarıcı malzemeler. Ne diyorsun efendim? Öyle. Bu aşamadan geçtin mi gerisi kolay ha. Oturduğun yerden soru çözüyorsun. İyi de onda bunda şundadır diye işaretlemiyorsun ya karagözüm. Bilgi lazım. Sıkı çalışmak lazım efendim. Kuyruk da tam sıra gelmişken sistemimiz yoğunluktan dolayı çökmüştür lafına. Her baba yiğit dayanamaz Hacivat. bak. O da zor tabii efendim. Benden söylemesi. Birinci aşamada sabır, inat şart. Öyle dershanelere gidip sorular çözmekle bu iş bitmiyor. Ya kara gözden tavsiyeler efendim. Bana uyan kurtulur acıbat. İyi iyi. Artık sen de kendine düşen görevi yaptın efendim. Ee, çok şükür. Hem olmadan önce hem olduktan sonra bu sınavlara girenleri uyarmak lazım. İnsanların gözünü açmak lazım. Ona göre dikkat ettirmek lazım birader. Evet.